ihsanı yakalayan samimi kullardan eylesin. Amin. Ve Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin razı oldum cennetime gir dediği o sahabeler gibi amel eden, kardeşlik yapan samimi insanlardan eylesin. Amin. Onların iman ettiği gibi iman etme şerefine hem eşlerimizi hem çocuklarımızı, hem nestimizi hem de bizi o şerefe erenlerden eylesin. Amin. Kardeşlerim, başladığımız iman derslerine devam ediyoruz. Bugün imanın kapsamı, onunla alakalı muhteviyatın üçüncü mukaddimesi olacak inşallah. Geniş bir ders. 23 senede tamamlanan bir vahyin öğretisi tamamlanıp eksik bir şey bırakılmayan bir mesele. Sağlığı sollu önünde arkasında anlatılmayan, öğretilmeyen, içeriğine girilmeyen hiçbir mesele olmamasına rağmen maalesef iman ehlinin bugünkü hali hep işler acısı. İman edenlerle küfredenlerin kıyamete kadar bir kavgası olacak. İman edenlerle küfredenlerin de ayrışımında kesin çizgiler olacak. Ama ilim olmayınca, öğretilen vahiyle amel edilmeyince, o sahabenin öğrendiği imanı öğrenmeyince, onlar gibi teslim olmayınca ortaya çok değişik tablolar çıkmaya başlıyor nasıl tablo çıkıyor e şimdi bizim için örnek sahabeler önce oraya bakıyor isimlere bakıyor kim meşhur olmuş kim olmamış halbuki İslam'da iman eden insan değerlidir bir gün aleyhissalatü vesselam çok zayıf kuru kemikleri çıkmış bir sahabeyi arkadan geliyor gözlerini kapatıyor köle satıyorum köle diyor sahabe tabi aleyhissalatü vesselamın elinin yumuşaklığından ve kokusundan kendisini ne yapıyor tanıyor ey Allah'ın Resulü diyor benim gibi kemik torbasına diyor kim para verir ki kim değer verir ki diyor. Ya yani benim gibi zayıf, cılız vallahi diyor sen Allah indinde öyle değerlisin ki diyor. Yani sahabeler iman eden her sahabe bizim için, dinimiz için, Allah için nedir? Değerlidir. Fakat iman hakikaten anlaşılmayınca, bedene nüfuz etmeyince beden imanın lezzetini maalesef almıyor. Ya bunu giyime gösteriyor, ya e, davranışlara gösteriyor, ya da sahabenin herhangi bir tanesini değil, meşhur olanlar işte Musab, adını Musab koyuyor veyahut İbni Mesud diyor veyahut işte Abdullah İbni Ömer diyor. Yani meşhur olmuşlara dikiyor ama İman edenleri nasıl iman ettiğine bakmıyor. Halbuki bakıyorsunuz. O kadar örnek var ki Ali Silat ve Selam şu kapıdan giren diyor insan cennetlik diyor. Bir bakıyor tam o esnada da kapıdan biri giriyor. İnşallah kardeşimiz de öyle Güzel bir tevafuk oldu. Ben diyor Merak ettim. Bu adam nasıl cennete gidecek? Görüyor musunuz? Sahabenin merakına bak. Yani imanın anlayışını görüyor musunuz? İman esaslarına bağlı kaldığının yanında aleyhissalatü vesselamın ismen bu kapıdan ilk giren adam cennetliktir ifadesiyle bir de o ne yapıyor da cennete giriyor diye ne yapıyor? Adamın evinde üç gün misafir oluyor, bakıyor. Ne ameli, ne davranışları, ne yaşantısı kendisinden daha fazla değil. Ne yapıyorsun da diyor. Anlıyor ki bu İslami bir olay değil, kalbi bir olay. Yani sen ne yapıyorsun da, ne yaptın da Peygamber aleyhisselam böyle bir ifade kullandı. burada da çok önemli. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kapıdan ilk giren cennetliktir ifadesi kendisinin kulağına ulaştığı halde Sahabenin görünüşünde, yaşantısında, giyin bir değişiklik var mı? Yok. Bugün öyle bir kelime kulağımıza fısıldansa ne <gülüyor> olur? He? Her şeyi bırakır. Ne diyor? Tasavvufta bir maham var. Ne makam Fena mı? Artık amele de kalmıyor kalmıyorlar artık. Bir aşağı kutup oluyorlar. Ona döner insanlar. Ama sahabenin yaşantısında zerre kadar değişiklik yok. Ben hiçbir Müslümana kin, kares, kütmem diyor. Hiçbirinin elindeyekine gözümü dikmem, gönül koymam diyor. Vallahi ben bunları yapamam diyor. E kim bunları yaparsa cennete girelim. Bakın imanın getirdiği bu. Ne diyor? İman esaslarında inşallah ömrümüz varsa göreceğiz kendi istediğini, nefsi için istediğini kardeşi için de isteme, kamil iman anlayışı öyle değil. Mi? Öyleyse iman dediğimizde, iman dersleri dediğimizde basite Allah için almayın. Yani yağmur yağdığında nasıl beden yaşarıyorsa, yerler çamur oluyor, su oluyorsa, ilmin de bir izi olsun. Güneş böyle geçtiğinde iz bıraktığı gibi Elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi diyor. Ne yapıyor? Bak güneş rengi götürüyor. Yani ilim de insanda iz yapmalı. Amele dökmeli. Bugün bakın yeryüzünde birçok insan iman ettiğini, imanıyla amel ettiğini ve İslam'a sahip çıktığını, İslam'i davet yaptığını zanneden birçok insanlar var. Davet, Allah için yapıldığı gibi imanın gereği la ilahe illallah'ında da olmazsa olmazıdır. Ama insanlar da neye davet edilir? Allah için Allah'ın dinine. Sahabeler hiçbir zaman mezhebe, meşrebe, isme çalışmışlar mı? Ne yapmışlar? Neye inandılarsa insanları ona davet etmişler. Neye inandılarsa insanları da ondan korkutmuşlar. Neye inandıysalar o uğurda canlarını feda etmekten hiçbir zaman ne yapmamışlar? Çekinmemişlerdir. Bunların hepsi imanın gereği meselelerdir. Ama iman ehlinin olduğu yerde, yani güzel meziyet işleyen insanların olduğu yerde efesat ruhlu, hastalık ruhlu, kişiliği oturmamış, İmanın lezzetini kana kana içine çekememiş, fesat ruhlu insanların da muhakkak olacağı aşikardır ki bütün İslam davası aleyhissalatü vesselam'dan bu yana hep bunlardan çekmiştir. Ben de varım, ben de oradayım. Hatta ayet-i kerimelere baktığımız zaman yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın diye nasihat bile etsen ne derler? Asıl bozguncu sizsiniz. Biz yer yüzünü evet. ıslah edeceğiz, edeceğiz derler diyor. Bakın iman kalplere kana kana girmeyince, iman kalpte yer bulmayınca şeytan iman adına nasıl kandırmış insanları. Aleyküm. Aleykümselam, Aleykümselam Aleyküm. ve Cahil Allah nasip E i̇şte bir evin sahibi izin almaz, selam verir oturur. Hadi kişiler. Demek ki imanın, imanın şubelerinin çok güzel anlaşılması gerekir ki iman insanı temizlesin, güzele çıkarsın. Bakın nasıl bir namazın misali verildiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin kapınızın önünden diyor bir nehir aksa, günde beş sefer girseniz kirden eser kalır mı? kalmaz. E bakın İslam'ın şartlarından bir tanesi nedir? Namaz. Bir namaz insanı bu kadar temizliyorsa zahiren iman esasları yani Allah'a inanç, Allah'ın bize gönderdiği meleklere iman inancı, onun getirdiği kitap inancı, peygambere iman inancı, kader inancı, ahirete iman inancı, bir kulun kalbine yerleşirse ya bir Müslüman bir başka bir insana Müslümanı da bırak. Kötülük yapma ihtiyacı hisseder mi? Bakın mesela biraz sondan ele alalım. Mehdi'nin yeryüzüne hakim olan meselelerine baktığımızda dünyanın en uzak köşesinden bir adam diyor zekat vermek için çıkacak. Ne yapacak? Verecek adam bulamayacak. Niye? İslam hakim olmuş yeryüzüne. Allah'ın vaadi var. Siz iman eder, salih amel işlerseniz Allah da sizin korkunuzu götürür, yeryüzünü size ne yapar? Emin kılar diyor. Allah'ın bu vaadi Azze ve Celle'nin. Ne zaman? Biz iman esaslarını güzelce anladığımızda ve iman amele döküldüğünde amel salih olunca, yani amele salih değil, ameli salih olunca işte o zaman Allah da bize yeryüzünün hakimiyetini, ikram ediyor. Ki bu vaadi kıyamete kadar açık ve Mehdi hadislerinde de bunun olacağına ne var? işaret var. Onun için kardeşlerim iman dediğimizde imanın muhteviyatı dediğimiz meselelerde hassasiyetten üzerinizde durun. Çünkü sizin ağzınızdan çıkan bir söz veyahut bir bakış veyahut bir düşünce eyleme döktüğünüz her nokta ya imanınızdan alakalı ya da şeytana hizmetten alakalıdır. Yaratılan kul, yani yaratılış gayemiz bizim kulluk, eyleme döktüğümüz her nokta bizi ya hayra götürecek, yani cennete ya da neye götürecek? Cehenneme. Yani rastgele veyahut boşa yapılan hiçbir amel yoktur. Bunun muhakkak ayeti kerimede geldiği gibi, zerre kadar şer işlesen bunun neyi var? Bir karşılığı. Zerre kadar hayır işlesen bunun da bir karşılığı var. E iman etmiş insanlar olarak bizlerin ihlassız, başı başıboş, gayretsiz yaşam hakkı yok arkadaşlar. Olursa o zaman ne olur? Siz nasılsanız sizin idarecilerinizde, yöneticilerinizde böyle olur diyorum. Bakın iman esaslarında bir de kulun bir başkasına gidip de ben neredeyim? Yani benim imanım kaç okka? Hani arabada giderken önünde bir gösterge var. İşte deponun ne kadar olduğunu gösteriyor. Yani bazı şimdi elektronik. İşte bu depoyla şu kadar kilometre gidersiniz diyor değil mi? Bir de insanın bir iman göstergesi vardır. Bu da nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kim bir iyilik görürse demiyor, iyiliğe herkes gider icabet eder. Her kim bir bünker, yani Allah'ın hoşlanmadığı bir şey görürse ne yapacak? Onu engellemeye çalışacağım. Bu engellemede de üç tane husus var. Ya kalple, ya dille, ya da elle diyor. Peki, devam eden hadiste Müslüm'ün 49-50 ne olur rivayeti bunlar. Geniş tafsirat bulursunuz. Hangisiyle müdahale ederseniz imanınızın en zayıf noktası. Demek ki kalbe düştüğünde insan şöyle oturup bir düşünmeli. Ya benim kendime yetmeyen bir imanım var. Biraz daha böyle devam edersem bundan da olacağım. Öyleyse ben bu imanı güçlendirmem gerekir diye insanın kendisine ne yapması? Çeki düzen vermesi gerekir. Aynı rivayetin devamında Allah kendisinden razı olsun Selman'ın farisi diyor ki kalpte bir sıkıntı kalmamışsa buğuzda münkere karşı artık yaşayan bir ölü görmek isteyen ona bakabilir diyor. Demek ki Müslüman kalbe ne yapmayacak? Düşmeyecek. Ki ilim ehli zaten kalbe kesinlikle düşemez. Avam için mi geçerlidir? İlim ehli kalbiyle hiçbir meseleye ne yapamaz? boz edemez. Çünkü zalimin karşısına çıkıp hakkı söylemek ilim ehlinin işidir. Eğer e, kalbe düşmüşse ilim sıfatını ne yapmıştır. Alim sıfatını yitirmiştir. Demek ki kardeşler imanın bir göstergesi var. Yani bir tetikleyicisi veya senin nerede olduğunu gösteren neler var? Bir göstergeler var. Senin bunlara ne yapman dikkatli analiz etmen lazım. E bugün bakın Birine mümin dediğinde şişiyor veya gidiyor çocuğun adını mümin, kızı olduğumu mümine koyuyor. Ama hiç mümince veya mümine bir kadın nasıl olur, onun ahlakı ne yapmıyor? Öğretmiyor. O ahlakı ne yapmıyor? Vermiyor. Ama isimler bizim çok hoşumuza gider. Fakat bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en hayırlı Ebu Bekir radıyallahu anh, ondan sonra Ömer radıyallahu anh. Kendisi münafık olmaktan korkuyor muydu? Korkuyordu. Ve aleyhissalatü vesselamın sırdaşı olan Huzeyfi'ye gidip ben münafık mıyım diye soruyor muydu? Soruyordu. Peki Ömer insanlığın en hayırlısından sonra hayırlısı aleyhissalatü vesselamdan. E münafık olmaktan korktuğu için neyi yakaladı? Müminliği yakaladı. Yani insan korkarsa o meselede çok daha azami ne yapar? Dikkatli olur. E bugün insanlar e, nifak içinde yüzerken imanın zıttına imanı bozacak hallerde uğraşırken, küfrün şubelerinde dolu dizgin giderken bir tanesine bırak münafı nifak ehli de ne yapar adamı? Ya bugün fahişiye bile fahişe dedirtmiyorlar. Hayat kadını sindiriyorlar. Doğru mu? Hırsıza bile Hırsız demiyor artık. Yer değiştirdi oluyor. Veut adam eve giriyor ki benim eve kaç kere hırsız girdi? Bizim mahalle TOKİ bölgesi ilan edildi. Ya halıyorlar. Para veriyorlar. <gülüyor> bu kadar basit bir olay. E şimdi bu hırsız ben not bıraktım. Notumu okumuş. Şimdi bu hırsız eğer imanda nasibi olsa Kana kana içse buna devam eder mi? Bakın hırsızlık yapma Müslümanlıktan insanı çıkarmıyor. Ama bakın sahabeden örnek var. Enes naklediyor radıyallahu anh. Geliyor sahabe. Ey Allah'ın Resulü benim haddimi yap yerine getir. Ne oldu? Ben diyor hırsızlık yaptım. ve vesselam adamı tutuyor. İki tane insanı hırsızlık yaptığı kavme gönderiyor olayı araştırtırıyor ve olayı araştırıp gelen sahabeler ey Allah'ın रसulu o kavme gittik. Onlara meseleyi sorduk. Fırtınalı bir günde iki tane develerinin gittiğini ama kurt kaptı, ama kayboldu, ama hırsız çaldı bilmiyoruz dediklerini getirip naklediyorlar. Adam diyor ki hayırdır ben çaldım diyor. Ve Ali sallallahu aleyhi ve sellem Kavmine tekrar sorduruyor. Adamın aklı başında mı? Adam aklı başında. Götürün elini kesin diyor. Çünkü Mayı'da 38'de hırsızlık yapan erkek ya da kadın olsun ne yapın? Elini kesin diyor. Ayet bu. Enes diyor ki radıyallahu anh adam diyor o kadar durgundu ki diyor. Eli kesilmeye giderken şöyle söz mırıldanıyordu diyor. Ey el! Allah'a hamdolsun ki bugün ben senden kurtuluyorum. Eğer sen bu bedende kalmaya devam edecek olsaydın, benim bütün bedenimi ateşe sokacaktın diyor. Bakın iman orada gölgelenmiş, hırsızlık yapmış. Ama iman baskın çıkıyor, öndeki sis perde gidiyor. Ne yapıyor? Tevbe etmesini ve hatta işlediği günahın cezasını dünyada çekmek için itiraf etme cesaretini gösteriyor. Bugün bakın İslam tarihine el kesme olayı bir elin parnaklarını geçmez. Onlar da hep itiraf neticesindedir. Yine zina meselesine bakın karşılığı evli ise dulsa nedir taşlanarak öldürülme? Yine itirafla bu gündemdedir. İtiraf da hep imanlarının gereğidir. Onun için iman esasları nedir? Çok önemlidir. Adam günah işlese bile, şeytan o an ona yaklaşsa bile o iman onu ne yapıyor? Rahatsızlık veriyor ve Allah'ın karşısına, Azze ve Celle'nin karşısına o günahla çıkmayı insan kendine ne yapamıyor? Yakıştıramıyor ve gelip temizlenmesini istiyor. Ve dinimizde ne vardır? Her kim işlemiş olduğu bir günahın karşılığını dünyada görmüşse, hat uygulanmışsa, Allah Azze ve Celle onu ahirette hesaba çekmekten hayal eder diyor. Bunlar onu ne yapmışlar? Öğrenmişler. Demek ki bizim imanda, imanın esaslarında öğrenmede de, hayata geçirmede de sahabeyi örnek almamız gerekiyor. Onların öğrenme, hayata geçirme, öğretme birbirlerine iman kardeşliğini gösterme şeklini görmedikçe Öğrenmedikçe öğrendiğimiz Şeylerin hepsi havada kalacak Aynen Harnocep hep anlatıyor ya Birçok misallerde Alimin birisi kitapçıya gitmiş Kitabı almış almaya çalışıyor Üç çiftlik bir kitap Tam alacak bir tanesi Hemen ona müşteri oluyor Oydu bendi bir de bir kitap En son ihtilaf ediyorlar niye alacaksın diye Birisi birine soruyor hani Verecek artık sırasını Diyor vitrinimin kenarında az bir boşluk kaldı. Bu da onu tamamlıyor da onun için. Yani ilim rafa koyma. Birilerinin yanında veya İslami yapılı veya Müslümanları gördüğünde hatırlanacak söz ve davranışlar değildir. İman esasları Allah korkusunu gündeme getirecek. Senin haşyetini artıracak. Ahirete imanını güçlendirecek. Kadere imanını güçlendirecek. Tevhidini öyle güçlü hale getirecek ki onu bozacak her türlü hareketten seni ne yapacak? Uzak kılacak. Öğrendiğin esaslar seni öyle bir yere getirmeli ki bir şey yaptığında Allah için bir şey de buğz ettiğinde, düşmanlık yaptığında nefsin için değil yine Allah için düşmanlık yapabilmelisin. Veya bir tercihle karşı karşıya kaldığında kendi şahsi çıkarlarınla, dini çıkarların karşı karşıya kaldığında, tercihin şahsi çıkarlarınsa otur o iman anlayışını bir gözden geçir. Öğren, öğrendiğin imanı da bir gözden geçir. Çünkü küfre girmektense, ateşe girme, imanın nedir? Lezzetlerindendir. Öyleyse kardeşlerim, iman dediğimizde, imanın bağlayıcılığı dediğimiz meselelerde, rastgele hareket etmeyelim. Rastgele de bu meselelere dalmayalım. Bu kadar insan ihtilaf içindeyse, bu kadar insan imanda birbirlerini itiyor, kardeşlikte birbirini bu kadar itiyorsa, bu anlamadıktan veya bu mesele anlatılmadığından veya anlaşılmadığından veya örneğin kıtlığından değil, insanların imanı edip İmtihanda kaybettiklerinin neticesindendir. Çünkü imandan sonra artık bir imtihan söz konusudur. Öyle insanlar vardır ki çıkarlar, gerçekten çok güzel konuşurlar. İmanı da güzel anlatırlar. Fıtratı da güzel anlatırlar. Tevhidi de çok güzel anlatırlar. Belki onlar gibi hala anlatan insanlar yoktur. Ama kendi yaşantılarına baktığınızda, Aynı Ali Selamun dediği gibi ilmiyle amil olmayan insanın misali şu yanan kandile benzerdir. Düşünün şu an burayı ışıtan lambalar yerine kandillerin mumların olduğunu düşünün, burayı ışıtırken aynı zamanda kendilerini ne yapıyor? Yakıyorlar. Alim de ilmiyle amil olmayan alim de aynı bu kandilin. Bir misalidir diyor. İman sana da fayda verecek. Ayeti kerimede dediği gibi Allah Azze ve Celle'nin siz diyor insanlara bir şeyi emreder de kendinizi unutur musunuz? diyor. Yani bu esaslar senin nefsine de ne yapacak? Fayda verecek. Düşünün kardeşlerim. Gelen davetçilerin. Adem Aleyhisselam'dan ve selama kadar gelen bütün peygamberlerin, nebilerin hepsine bakın. Bir tanesi yalancı olsa kavm onu dinler miydi? Bir tanesi anlattığının zıttına hareket etse onu dinleyen insanlar dinler miydi? Getirdiğini tasdik eder miydi? Bugün bizim bu hallere düşmemizin sebebi iman esaslarına kendimizin inanmayışıdır. Kalbimizin tasdik etmeyişidir. Eğer kalbimiz gerçekten şu imanın esaslarını, imanın muhteviyatını gerçekten kana kana içse biz bugün yeryüzü insanlar olarak bu hale düşer miyiz? Öyleyse iman güzel anlaşılmalı, hayata güzel geçirilmeli ve onun meyvesi da insanın sözünde, gönlünde, hareketlerinde ne yapmalı? Yeşermeli. Bakın, daha önceki sohbetlerde verdiğimiz misallere bir tanesini tekrar zikredeyim. Veyahut önce hadisi söyleyeyim. Bir insanın diyor kırk gün sabah namazına cemaatle geldiğini görürseniz ne yapın? Müminliğine, Müminliğine şahadet edin diyor. Değil mi? Bakın alemin birisine halis münafık bir çocuk kızına talip oluyor. İsteğince biliyorsunuz İslam'da kız istemedeki şart var. Babanın izni kızın rızası babanın rızası değil sadece izni babanın izni yok kızın rızası varsa bu zaten zinadır babanın izni yok kızın da rızası yoksa bunlar da tecavüzdür başka bir şey değildir alim kızına soruyor bakıyor ki gönlü var diyor ki gel diyor sen benim arkamda 40 gün namaz kıl sonra vereceğim herkes araya giriyor sakın yapma sen alim birisin sen aileni bozar, davetine zarar verir. Hiçbirine cevap vermiyor. Ve neticede 41. gün nikahını kıyıyor. Münafık gitmiş. Mülayim, mümin bir çocuk. Herkes şaşırıyor. Bu ne? Alim diyor ki sizin anladığınızı ben anlamadım mı diyor. Yani ben size dininizi öğreteceğim. Ama birinin münafık olduğunu siz anlayacaksınız da. Ben anlamayacağımdır. Alim anlar ama seslenmez tamirine, tedavisine gider. Veyahut şerrinden emin olmak için hareket eder. O takınacağı tavrı münafığa göre halleder. Ben dur baktım. Böyle bir hadisten başka amel edecek bir şey bulamadımdır. Bakın inandı, yaşadı. Demek ki kardeşler her şeyin bir tedavisi var. İnsan bozulsa bile imanın ona neyi var? Bir tesiri var. Tövbe diye bir olay var. Salihlerle beraber yaşama diye bir olay var. Bakın açın. Tövbe, tövbe bahislerinde 99 kişiyi öldüren insanın misali var. Yani bir insan birini öldürüyor, ikiyi öldürüyor, üçüncüyü artık ondan sonra tam bir ne olur. Kasap olur. Fakat 99 kişiyi öldürdükten sonra hala insanın kalbinde iman edecek bir şeyler varsa ve bu insan iman ediyor ve cennete giriyorsa bu dinin ne kadar güzel bir din olduğunu anlayalım. Yani bu din birilerinin insanlara öcü diye tanıttığı bir din değil. Biz İslam'ı kendimiz anlamamışız. insanlara anlamadığımız dini anlatmaya veya anlamadığımız yaşamadığımız dine birileri davet ediyoruz. E karşıdaki insan bir şöyle bir duruyor, bakıyor. Bir de Müslümanım diye davet eden insana bakıyor ki çağımızda işte Alman gelin, Danimarkalı gelin diye filmler yaptılar, koydular misal diye. Niye yaptılar biliyor musunuz? Ha filmden sohbet mi istiyorsun hoca? Yok. Ama milletin anladığı dil bu. Kadın kapanıyor, şahadet getiriyor, ismini değiştiriyor, namaza başlıyor. Kocada ne var? Namaz yok. Ya da Abdullah'la, Hasan'la, Hans'ın arasında bir fark olacak değil mi? İman eden de İslami davranışlar, iman ettiğini söyleyip İslam'a davet edendeyse İslami hiçbir şey yok. Öyleyse kardeşlerim, imanı anlayalım, hayata ne yapalım? Geçirelim. Anlatırken de İslam kendi malımızmış gibi anlatmayalım. Bu sefer karşıdaki de senin İslam dışı, Hareketini görüp suçu nereye atıyor? İslam'a atıyor. İslam vahşilik diyor. Kan dökme diyor. Şu diyor. Bu. Hayır. İslam bu değil. Aslı saadete gidin bakın. İnsanlar eğer İslam buysa birilerinin empoze ettiği iman anlayışı buysa. Niye bölük bölük İslam'a girdi bu insanlar? Neden dinlerini bıraktılar? Neden yurtlarını bıraktılar da koşa koşa geldiler de İslam'a girdiler? Siz Ashab-ı Sufa'nın neresi olduğunu biliyor musunuz? Yerleri yoktu, yurtları yoktu. Orada aç karna, belki giysileri de yoktu. İşlerinde kral da vardı, alim de vardı, toprak zengini de vardı. Sırf dinlerini öğrenmek için oraya geldiler ve orada ne yaptılar? Kaldılar onları oraya getiren İslam'dı. İslam'ın güzelliğiydi. Ve gerçekten İslam anlatılıyordu. Bugün İslam yaşanmıyor. Doğru İslam anlatılmıyor, doğru iman esasları da gündeme gelmiyor. Ne yapıyor? İslam'ın önü kesilmiş. Öyle bir hale getirilmiş ki, mesela yaşanılan bir ortamda akıl din edilmiş. Bunu ortadan kaldıracak veyahut bölünmeyi, parçalanmayı ortadan kaldıracak. İnsanları birlik, beraberlik haline getirecek andan, ancak Allah'ın esaslarıdır, dini esaslardır. Çünkü burada kimin adı zikredilirse zikredilsin, kim seviyorsa onun kalbinde sevinç olur. Ama Allah'ın ismi, Azze ve Celle'nin ismi zikredilse ne olur? Herkesin kalbi mutmain olur. Eğer iman ehliyse. Öyleyse insanları toparlayıcı, birleştirici de Allah'ın esasları olmalı. Allah'ın esasları eğer önü kesiliyorsa, Kötüleniyorsa, dışlanıyorsa sen bundan etkilenmemelisin. O zaman açacaksın iman esaslarında iman etmeyen insanların başına gelen kıssaları oku. Bir çay sohbeti veya şu bu değil. Veya televizyonda oynayan o hikayeleri değil. Aç Kur'an'dan, hadislerden geçmiş ümmetlerde iman esaslarını bozan, küfreden veyahut Allah'a büyüklenen Asi olan, bayrak açan insanların başına neler gelmiş Bir bak Allah ordu mu göndermiş Bugün Falan kasırga, bilmem ne kasırga Tsunami, yağmur yağdı Kasırga geldi, deprem oldu Açıp o Kur'an kıssalarını okudunuz mu Allah Azze ve Celle geçmişte azan, Bela isteyen insanları Neyle cezalandırmış Ya bir deprem, ya bir ses ya bir yağmur, ya bir şimşek. Onların üzerine ne yapmış? vermiş. E peki bugün hala bu olaylar devam ediyor mu? Öyleyse bunlardan gereği gibi ne yapmak lazım? Ders almak lazım kardeşlerim. İmanın insana kazandırdıkları, topluma kazandırdıkları, fertlere kazandırdıkları, yeryüzüne kazandırdıklarının yanında iman esasları bölündüğünde Bozulduğunda küfür esasları veya küfür insanların çoğaldığında yeryüzü fesada uğrar. Karada denizde fesat olur. İnsanların arasında ne olur? Fesat olur. Bugün bakın insanlar birbirini koyun boğazlar gibi boğazlıyor. Şu an yeryüzünde oluk oluk kanlar akıyor. Kimin kimi ne için öldürdüğü belli mi? Yok. Hesabı soruluyor mu? Yok. Bir yerde diri diri sırf Müslüman oldu diye insanlar ne yapılıyor? Öldürülüyor. Bakın ayeti kerimede sırf Rabbim Allah'tır dediği için de öldürüyorsunuz beni diyor. Yasin suresini okuyun. Yani sırf Rabbim Allah'tır dediği için öldürülen insanlar var. Öyleyse iman esasları anlaşılacak, iman kardeşliği genişleyecek, ve inanan insanlar birbirinin yardımcısı olacak ve yeryüzünde küfre ne yapacak? Dur diyecek. Çünkü Enfal suresinde Allah Azze ve Celle iman eden insanlara sesleniyor. Siz birbirinizin kardeşsiniz ve yardımcılarısınız diyor. Birbirinize yardım etmek zorundasınız ama unutmayın diyor. Kafirler de birbirinin dostudur ve birbirinin nesidir? Yardımcılarıdır diyor. E bugün kafirler dinine sadıksa, azıcık bir yerdeki birisi köpek gibi havlayıp ısırabiliyorsa, iman ehli sadece iman ehlim diye şişip olduğu gibi kalıyor, hiçbir hareket yapmıyorsa, bu korku nedir? Bakın aleyhissalatü vesselam, bir gün kıtlık zamanı, sahabenin bir tanesi, Allah kendisinden razı olsun, Ali sallallahu aleyhi ve beti benze attığını görüyor ve hanımına şu oğluğa kes yemek yap şuradaki arpadan da hamur yap ekmek yap ben Ali sallallahu aleyhi ve halini iyi görmüyorum ondan bir on kişi yemeğe çağırayım diyor tamamdır diyor. ve Ali sallallahu aleyhi ve yemeğe davet ettiğinde Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve da tabii bütün sahabeyi çağırıyor konumuz o değil bu tarafına geçelim. Sofraya geldiklerinde bir tanesi açlığına dayanamayarak hemen sofraya saldırıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şu oburun yemeğe saldırdığı gibi bir gün kafir olan insanlar da size böyle ne yapacak? Saldıracak. Yani aç, aç gözlü. Sahabe hayret ediyor. Niye hayret ediyor? Başlarında peygamber var, öğreticileri var. Peygamber ne öğretmiş Aleyhisselatü Vesselam? Allah korkus. Başka bir korku yok. O gün diyor biz az, kafirler çok olacak. Bundan mı cesaret alıp da bize böyle saldıracaklar? Başka bir şey bulamıyorlar. Yani azlık ve çokluk. Ali sallallahu aleyhi ve hayır aksine diyor. O gün o kadar çok olacaksınız ki ama bir sel suyunun getirdiği çerçöp gibi değersiz olacaksınız diyor. Ve Allah Düşmanlarınızın diyor kalbindeki korkuyu alacak sizin kalbinize vehen atacak diyor. Sahabe Arapça bir kelime dahi olsa bazen duydukları kelimeyi ne yapamıyorlar, bilemiyorlar. Vehen nedir diye Ali sallallahu aleyhi ve sellem soruyorlar. Bazen de bunlar kavramdır, Allah'ın öğretisidir. Vehen dünyayı sevmek, ölümden hoşlanmak. İşte bu Müslümanın kalbine girince kafirler de senden ne yapmıyor? Korkmuyor. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. İman esaslarını hakkıyla anlamayı nasip etsin. Bakın o gün az bir topluluk, koca koca topluluğu yere serdi mi? Kafirlere kafa tuttu mu? Bu kafa tutması neydi? İman çünkü sahabe geliyor soruyor. Ben şimdi diyor ölürsem karşılığında ne var? Cennet. Şimdi kafirlerin safına bakıyorsun. Habire öndeki arkaya, arkadaki öne böyle kaçar. Niye kaçar? Karısını başkası alacak. Ünvanını başkası alacak. Oturduğu eve bir başkası oturacak. Malını başkası kullanacak. Adam bunu bırakır mı ya? Sahabe. Ben cennetin kokusunu duyuyorum diyor. Kılıcının kınını da kırıyor gidiyor. Demek ki iman esasları son noktada çok önemli. Bunun yanında yine mesela bir tane müşrik geliyor. Ey Allah'ın, ey Abdülmuttalib'in oğlu mal karşılığında, ganimet karşılığında diyor sana yardım edeyim. Sahabe diyor ki radıyallahu anh vallahi diyor aleyhissalatü vesselamın biz iki dudağına bakıyorduk kabul etsin diye. Çünkü hakikaten kahraman biriydi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bakın o kadar ihtiyaç içinde. O kadar sıkışık ve o adamın gücüne de ihtiyacı var. O anda bile sorduğu soruya bakın. Sen Allah'ı Rab, beni Resul, dini İslam kabul ediyor musun? Hayır diyor. Biz müşriklerden yardım almayız diyor. Müslümanın iman esaslarında buna da dikkat etmesi gerekir. Yanı başında bir kafir varsa... O senin ancak kalbindeki oturmuş imanı bozar. Kendi korkak olduğu gibi sana da korkaklığı. Kendi kaypak olduğu gibi sana da kaypaklığı öğretir. Kendi münafık olduğu gibi sana da münafıklığı öğretir. Ve adam defalarca geliyor, ihtiyacı var. En son saflar diyor, tuttu, savaş başlamak, kızışmak üzereydi. adam yine geldi diyor. Aynı soruyu aleyhissalatü vesselam yine sordu. Adam evet dedi diyor, kabul ediyorum. İşte meydan dedi diyor. Ve adam gitti. Hakikaten kahramanca savaştı ve parça parça oldu. Allah Resulü ne diyor ve vesselam? Namazı yok. Orucu yok. Zekati yok. Başka hiçbir şey yok. Sadece o an iman etti ve gitti. Ne yaptı? Öldü adam. Az bir şeyle çok şey kazandı diyor. İşte iman bu. O 99 kişiyi öldüren insanda melekler geliyor. Bir tanesi ne yapıyor? Hakemlik yapıyor. insan kılığında geliyor. Zebaniler geliyor diyor ki bu adam 99 kişi öldürdü. Hiç imanla alakalı bir şey yapmadı. Rahmet melekleri geliyor diyor ne diyor? Bu adam tövbe etti. Zebaniler rahmet melekleri hakem geliyor ne diyor? Gideceği menzili ölçün. Gideceği yere bir adım yakın geliyor. Rahmet melekleri onu ne yapıyor? Cennete götürüyor. İşte iman bu. Eğer iman ederseniz kalbinizde hardal tanesi kadar iman varsa bu sizi muhakkak neticede ne yapacak? Cennete götürecek. Yine imanın öyle bir anlaşılması gerekir ki gelecek rivayetler yanlış anlaşılmasın diye bu ince noktalara giriyorum. <gülüyor> Ebu Zer rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zina etse de içki etse de ee, hırsızlık yapsa da ziyadeliklerde harpten kaçsa da cennete ne yapacak? girecek diyor. Şimdi Ebuzer soruyor Radiyallahu anh şimdi Allah'ın kitabında bu yazıp duracak o da okuyacak bilecek bunları işleyecek cennete girecek öyle mi diyor? evet diyor Ebuzer sözü uzatınca Aleyhisselatü Vesselam Ebuzer'in burnu yerde sürtse de cennete ne yapacak? girecek diyor. Burada asıl olan neymiş? İman. Ama bu şu demek değil. Bakın sahabeler, Allah onlardan razı olsun. Günahı küçüğe büyüğe ayırmazlardı. Kime karşı günah işlendiğini bilirlerdi ve mahcup olurlardı. Bir günah işlediklerinde sanki dağın altında kalacakmış gibi bir sıkıntıya girerlerdi. O kadar önemserlerdi. Bu açıdan bakarlardı. Ama Allah'ın bir rahmeti gereği Allah Azze ve Celle imanda amelleri bize ne yapmıştır? Üçe bölmüştür. Bizden sudur eden söz, fiil, davranışları. Kendine karşı işlenenleri ayırmış. Kullara karşı işlenene ayırmış. Ve insanın kendi nefsine yaptığı zulmü ne yapmış? Ayırmıştır. Kendi nefsine karşı ne yaptıysa, Allah Azze ve Celle menşiyetine bırakmış kendinin. Yani dilerse azap etmiş, dilerse affetmiş. İşte zinada, işkide, hırsızlıkta insanın kendi nefsine yaptığı nedir? Zulümlerdir. Allah'ın hoşuna giden bir şey yaptım Allah onu affeder, ebedi cehenneme sokmaz. Kullara gelince karışmam diyor. Boynuzsuz koç, boynuzlu ko koçtan hakkını ne yapacak? Olacak. Alacak diyor. Ali aleyhissalatü vesselam bu noktada bize müflisin misalini veriyor. Müflis kimdir? Sahabe söylüyor. Allah onlardan razı olsun. Ticaret yapan, hep iflas eden adam diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Müflis o değil diyor. Müflis odur ki diyor, birçok iyilik yapmış... Ve mahşer yerine geldiğinde amelleri ufku doldurmuştur diyor. Sanki zannedersin ki diyor bir peygamberin asabının ameli. Öyle ufku doldurur diyor bir rivayette. Ama diyor ona küfür etmiş, onu öldürmüş, ona tecavüz etmiş yani birçok insana ne yapmış? Zarar vermiş. Yaptığı hep hayrı onlara dağıtılır. En son hayrı da biter. Hala kötülükleri vardır. İşte onun karşılığında da onların Kötülüğünü yani günahını yükler. Yüzüstü ne yapar? Cehenneme girer diyor. Müflis odur diyor. Allah ne beni ne neslimi ne de sizleri bu duruma düşürmez. Amin. Çok kötü bir durum. Bir de Allah'a karşı işlenen suçlar vardır ki o da Allah Azze ve Celle'nin bizi yarattığı halde ona nitler yani imanda zulüm bulaştırma şirk boyutu vardır ki Allah bunu ne yapmıyor? Affetmiyor. Ama dünyada ne günah işlenirse işlensin, hangi boyutta, şu ruh da bedene, yani şuradan boğaza gelene kadar tövbe hakkı nedir? Açıktır. İnsan tövbe etti mi, isterse 99 kişi öldürsün, isterse harften kaçsın, ne yaparsa yapsın, tövbe etmişse Allah onu ne yapıyor? Affediyor. Yeter ki sen bir Rabbin varlığına iman et ve benim bir Rabbim var. Ben buna dönedim ve tövbe istiğfar ediyorum de. Allah seni ne yapıyor? Yeryüzü genişleyince, günahlarına dedince ne yapıyor? Mağfiret ediyor. Öyleyse iman esaslarını güzel anlamamız lazım. İşte bu noktada hani anlatıyoruz ya mürciye göre buraya kadarız. İşte haricilere göre buraya kadarız. Kardeşlerim bu ayrıntıları güzel yakalayın. İman demek ki salih amellerle artıyor. Artmasıyla seni daha büyük bir hayır amele götürüyor. Küfür de şube şube olduğu gibi her işlemiş olduğun küfür de seni daha büyük, beterle ne yapıyor? Götürüyor. Bakın Neseyn'in Kitabul İman'da gelen bir rivayette hani halk arasında hep derler ya bir de Türkiye'de tekel fabrikaları, şarap fabrikaları açıktır. Ama her yerde içki e, ne der? Her türlü kötülüğü Anasıdır. O levhayı da görürsünüz. Onu da görürsünüz. Hatta bir ileri boyutta şarap fabrikasında çalışsam bile şeyhim beni sırattan şimşek gibi geçirecek diyen tayfayı da görürsünüz. Bizim Türkiye'de hepsi mevcut. Allah Resulü ve vesselam anlatıyor. Diyor ki bir kadın bir abite göz koydu. İşte ben çırılçıplak karşısına çıkıyor. İşte diyor çocuk işte içki diyor. Üçünden bir tanesini seçeceksin. Kapıyı da kitletiyor. Abid bakıyor. En hafifi içkiyi görüyor. İçkiyi içiyor. Kadına ilişiyor. Çocuğu öldürüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içki her türlü kötülüğün anasıdır diyor. İçene, alana, satana, sakilik yapana, bulundurana, sıkana, sıktırana, koruyana, kolluyana, yani onu nöbet tutana Allah lanet ediyordur. Her yönü nedir? Lanet sebebidir. Ece Bakın. Bu adamı hocam? Içkiyle, alakalı. i̇çkiyle alakalı. İçkiyle neler tabii. Sıkana, sıktırana, dikene dikti hepsini. Mesela kalecik tarafında İnsanların hüsesi, oradaki insanlarla da, namaz kılan insanlara da bu hadisi anlattım. Böyle ettiler. Ahirette böyle edemeyeceğim dedim. Hatta bir kardeşimiz kaynakçı, içkili bir restorant Kendisinden, kendisine iş vermiş. Açtı, sordu, caiz olmadığını söyledik. Yani kapı yapmasına, çerçeve yapmasına, çünkü orada içki satılacak. Ve o da işki satılan bir yerin işini yapacak. Lanet sebebi. Aldığı para haram değil ama lanet sebebi. Lanete uğrayacak bir yer. Çünkü insanın hayır getiren bir yere mi gitmesi gerekir? iman esaslarına göre lanete uğrayacak bir yere mi? Mesela Aleyhisselatü Vesselam bir seferdeyken sabah namazında uyuyup kalıyor. Bir sefer. Sonra ne diyor? Kalkın diyor. Burası lanete uğramış bir kavmin konakladığı bir yerdir ve hemen yüzünü kapatarak orayı terk ettiriyor sahabesine. Demek ki lanetlenen bir yere de Müslümanın lanetli bir yere de ne yapmaması girmemesi gerekiyor. Demek ki iman artar, eksilir. İmanın artması neye bağlıdır? Biz şimdi imanı anlatıyoruz. İman nereden başlıyor? Dillenme, kalplenme. Dillen başlarsa ne olur? İyi bir münafık olur. Çünkü kalbinin tasdik etmediğini, dili ikrar ediyor, azalar da gösteriyorsa, bu nedir? Münafıktır. Demek ki önce imandan başlayacak. Yani dıştan içeriye aynı bizim Türk vatandaşı olur. Kadın açıktır, evlenince kapanacağım der değil mi? Sanki hemen dokanınca çünkü kapalı istiyorsa kapalı, açık istiyorsa açık. Koca öldü mü? Kapanan kadına mı? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hemen açıldığını görüyorsunuz. Neden? Çünkü iman girmemiş. Sadece karşıdakine kendisini bir gösterme yani dille. Ama işten dışarıya doğru giderse kalp bütün damarları ne yapacak? Temizleyecek. Güzelleştirecek. Ve iman ehli olduğunu gösterecek. Bir el hareketi, bir dil hareketi, bir göz hareketi, bir ayak. Yani bütün uzuvlardan insan ne yapacak? Emin olacak. Ve ve vesselam Müslüman'ın tarifini yaptığında ne diyor? İman ehlinin tarifini yapıyor. Bu tarife kaçımız uyuyor bir bakalım. Doğru? Birinin bize bir şey demesine hiçbir gerek. Yok. El ve dil eminliği, imanın nesi? Bir göstergesi. Eğer kalp imanın esaslarını öğrenmişse, mesela bu esaslarda Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şekilde şirk koşmama, bugün rızkı veren kim? Eminsiniz değil mi? Peki, şeytan sizi açlıkla korkuttuğunda, Allah'a ve Allah'ın indirdiği hükümlere şöyle diyebiliyor musunuz? Diyor musunuz? Diyorsanız şu iman esaslarını bir gözden geçir. Bazen insan bulunduğu hali beğenmiyor. Benim kafam kel diyor. İşte benim rengim siyah diyor. Ben niye köyde doğdum da hoçun oğlu değilim diyor. Eğer Allah'ın yarattığı o halden hoşlanmıyorsa... O iman esaslarından kader inancını bir gözden geçirmeli insan. Çünkü Allah Azze ve Celle ister erkek kılar seni, ister dişi, ister Türk, ister Kürt, ister siyah, ister beyaz. Hadis-i şerifte ne diyor? Allah insanı sekiz çeşit topraktan yaratmıştır. Kimi siyah, kimi beyaz, kimisi kırmızı, kimisi sarı. Kimisi de ara bir diyor. Kimi kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak diyor. Kimi verimli, kimi çorak diyor. Hadis çok açık. Onun için kadere iman ettim deyip zıttına söz davranışa insan ne yapmayacak? Girmeyecek. Kadere iman ettim deyip de veya iman esaslarına iman ettim deyip bugün Allah'ın vahyinin eksik, yetersiz çağ e, ayak uyduramadığını iddia eden, kendisini de çağdaş modern, Müslüman olarak gören insanlar var mı? E o zaman bu nasıl bir inanç? Kıyamete kadar geçerli olan bir vahiy o gün ne helalsa, bugün bize nedir? O helaldir. O gün haram neyse Bugün de nedir? Haramdır. Eğer bugün yetmediğini iddia ediyorsa, o insanın ilminin eksikliğindendir. İslam'ın helal ve haramı koyduğu ölçüleri bilmediğindendir. Veya kulaktan dolma, insanların kafasına attığı saman veya çöp, onlardan oluşan bir şüphedendir. İman esasları girdi mi, tertemiz yaparak insanı ne yapar? Salimen. Kıyıya getirir. Düşünün bakın Bukhari'ye, Müslüm'e başta e, gitme şartıyla birçok mesele anlatılmıştır. Mesela bu misallerden bir tanesi iman ehlinin hareketleri geçmişte de böyle, günümüzde de böyle, gelecekte de böyle olsun diye. Bir yere ticaret için giden bir tüccardan bahsedilir. Aleyhisselatü Vesselam'ın. Parası yetmiyor. Diyor ki borç alsam kimden alırım? Diyorlar ki Kasım'a git. Kasım'a gidiyor. Borç istiyor. Diyor ki Kasım kefilin kim? Diyor ki kefilim Allah. Şahidin kim? Şahidim Allah. Beni burada kimse tanımaz. Kasım diyor ki Allah'ın kefilliğini ve şahitliğini ne yaptın? Kabul ettim diyor ve adama istediği parayı Gün tayin ederek ne yapıyor? Veriyor. Ve adam almış olduğu paranın günü geldiğinde o aldığı adamla kendi arasında bir su, deniz ya da göl var. İfadelerde göl veya deniz gelmiyor ama su birikintisi. Gemi dediğine göre herhalde deniz. Allahu alem. Gün geliyor, sahile geliyor ama borcunu ödeyecek, karşıya geçecek bir binip ne yapamıyor? Bulamıyor. Ne yapıyor? Bekliyor, yok. Ve geldiği de ormanlıkmış. Adam tutuyor, ormandan bir ağaç kesiyor, bir kütük haline getiriyor, içini oyuyor. Aldığı borç kadar parayı koyuyor, içine de bir de not koyuyor. Ve notta selam kelam, işte ben senden şu tarihte şu kadar borç almıştım ama sana gelemedim. Ee, ya Rabbi sen bu borcu alacaklığıma götür, seni şahit kıldım, kefil kıldım. Karşı sahildeki adam da e, sahilin kenarında evi var. Bir gemi geliyor mu gidiyor mu diye iki de bir sahile geliyor. Borç günü geliyor ya alacaklısından. Gene bir gün gemi geldi mi diye kontrol edip evine dönerken sahile vurmuş bir kütük görüyor. Alıyor evine götürüyor ve diyor ki bunu yarayım da öyle eve gireyim. Yarıyor bakıyor ki paralar ve bir not. Allah'a hamd ediyor ve paraları alıyor. Daha sonra tüccar ne yapıyor? Parası borcu olan. Tekrar binit bulduğunda adama gidiyor ve al diyor bu borcumun karşılığı. O da diyor ki kimi kefil ve şahit kıldıysan o geldi bana bunu ne yaptı? Kütüğü ulaştırdı diyor. Bakın kardeşler bunlar iman esaslarının amele döküş noktalarıdır. Geçmişte de iman ehli elinden ve dilinden emindi. Müslümanlar da elinden ve dilinden emin olacak. Gelecekte de bu davranışlar olacak ki, biz İslam'ı anlattığımızda, insanları iman esasına çağırdığımızda, iman budur dediğimizde, insanlar aynı sahabe devrinde bölük bölük gelip girdiği gibi ne yapacak? Girecek. Biz İslam'ı anlamamışız ki, anlamadığımız İslam'a birilerini davet ediyoruz. O da olmuyor. Çoğunluk yarışına fırkalaşmaya bölünmeye gidiyoruz. Aynı güzel kızın kendini beğendirmek için giyinip sokağa çıktığı gibi, dört tane zübük çıkıyor. Ben alimim. Ben amaçla alim yok. O diyor ben böyleyim. Ya sen alim sen. Önce sana bir fayda versin şu İslam. Öyle mi? Bak geçmiş devirlerden verilen örnekte bir tüccar iman ehli, imanın gereğini yapıyor. Allah'ı kefil kabul etti mi? Bugün hepimiz kendi nefsimize bir bakalım. Dükkanımıza biri girsin, debimizde para olsun. Desin ki ey Ertürk ben Konya'dan geliyorum. Allah'ı kefil, şahit kılıyorum. Bana şu kadar para ver desin. Ya kendi nefsimize Allah'ı kefil ve şahit tutup nasıl amel ederiz? Ben yani Bunun cevabını içimizden verelim mi? Ama bakın geçmişte hiç tanımadığı halde vermiş mi? Vermiş. Allah da belki o an o imana o insanlar sahip değildi fakat Allah'a güvendiğin zaman Allah da sana bir güven esası veriyor. Hocam o kütüğe koyup gönderdikten sonra adam geçince bir daha mı para vermek çalışıyor? Tabi işte iki insan var. emin Bilmiyor ki. Akıbetini bilmiyor. Ama bir daha o anki, veriyor. o an e, verdiği sözü yerine getirmek için kütük gönderiyor. Allah da o kütüğü sahibine ulaştırıyor. Fakat gönderen kütüğün ulaşıp ulaşmadığını bilmiyor. Sormuyor da. Sormuyor da. O sadece görevini yerine getiriyor. Ve o kütüyü alan tüccar tekrar parayı ne yapabilirdi? Alabilir. Alabilirdi. O da almıyor. Veyahut gene aynı baplarda Müslüm'de bakıyorsun. Bir adam birine tarla satıyor. Tarlayı alan tarlayı sürerken koca bir küp altın buluyor. Geliyor ne yapıyor? Satın aldığı adama. Kasım sen ne yapardın? Üçüncü karıyı dördüncüyü alırdın. Evet. Adam götürüyor bir küp altını diyor ki bu altın senin. Adam diyor ki ben tarlayı küplen sattım. Eğer Allah o küpü bana nasip etseydi bu tarla zaten bendeydi. Ben yıllarca ektim, diktim, sürdüm. Bu bana nasip olmadı. Sen sürmende bu sana nasip olduysa bu senin. Almam diyor. Adam vereceğim diyor. O almam. Bakın iman bu. Ve kadıya gidiyorlar. Kadı akıllı bir adammış. İkisini de dinliyor. Çünkü çözecek bir durum yok. Senin oğlum var mı diyor. Evlenecek. Var. Senin kızın var mı? Var. İkisini evlendirip bunda mihir yaksın diyor. İş çözülüyor. Onun için kardeşlerim bu misalleri aleyhissalatü vesselam bize veriyorsa iman olgunlaşsın. İmanın meyvelerini anlayın. İmanın lezzetini tadın diyor. Bakın bugün pis kadınlara meyledenler, haksız yere insan kanına kıyanlar veyahut kendi malı olmadığı halde başkasının malını kasp edenlere bakın. Bir de ahiretteki cezalarına bakın. İnsanlar bunu burada yaşamadık diye Akıbete atıldı diye bu onların hoşuna ne yapabilir? Gidebilir ama Allah'ın intikamı korkunçtur. Gelin sahabeler gibi imanı öğrenelim, iman esaslarını hayatımıza geçirelim. Onların iman ettiği gibi iman edelim ve o lezzetleri tadalım inşallah. Öğrendiğimiz doğrularla Allah Azze ve Celle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hepimizi güzel iman eden, salih amel işleyen samm kullardan eylesin. Amin. Görüldüğünde Allah hatırlatan, Allah'ı hatırlayan insanlardan eylesin. Amin. Verdiği nasihatı Allah için veren, nefsini de ona uyduran samm kullardan eylesin. Suhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşede la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tövbeli. Okay. Velhamdülillahirrahmanirrahim. Okay.